Günaydın Bir Dolar Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın. Ee, bugün yaş grubu büyük sayılabilir bir kitaptan söz edeceğim. Ee, genç kitabı diyelim buna. Ee, hani 12 artı gibi düşünebiliriz Hı -hı. bu kitabı. Ee, bir roman. Gazeteci Çocuk e, adıyla Türkçe'ye çevrildi bu roman. Ee, Kırmızı Kedi e, tarafından. Ee, Vince Walter tarafından yazılmış bir kitap bu ve Alaz Özbey'in Türkçesiyle e, ...yayınlandı. 2014 yılında da... E, ...işte Newbury... ...ödülünü e, almış... ...kitap. Hı hı. E, 1959 yılında... ...Amerika'da... Işte ...Memfis'te... E, ...geçen e, bir... ...hikayemiz var. E, hikayenin e, kahramanı... ...Victor... E, ...işte... ...ve... Nasıl denir? Orta sınıf bir Amerikan ailesi. Orta sınıfın belki azıcık üstü bir e, Amerikan ailesinin e, çocuğu. E, ve e, kekeme olduğu için e, büyük zorluklar çekiyor. E, kekemeliğinin e, getirdiği birçok sıkıntı var e, ona hayatında. İşte okula gidiyor, e, beyzbol oynuyor, çok iyi bir atıcı e, vesaire Ama hani konuşması çok zor. Kendi adını söylemesi bile çok zor. Ve e, kitap boyunca e, biz de onunla birlikte bir takım sözcükleri ağzımızdan çıkartabilmek için gerçekten çabalıyoruz. Yani bu hissin bu onun kadar... Ama sıkıntısını yansıtabilmiş. Şey. Evet yani roman boyunca biz de onunla birlikte böyle onun kullandığı teknikleri konuşabilmek için. E, o do doğru sesi çıkartabilmek için kullandığı teknikleri e, onunla birlikte uyguluyoruz. Zaten aşina oluyorsun bir süre sonra kitabın. En başında bir şaşırıyorsun. Çünkü mesela sözcüğün başında işte adını söyleyecek Viktor. Victor yazıyor bir sürü S harfi var başında yumuşak hava dediği bir teknik önce bir Victor, hani o sesi hı hı. çıkartabilmek için uyguladığı tekniklerden bir tanesi peki bu <gülüyor> ona özgü bir teknik mi yoksa gerçekten ee, böyle teknikler varmış şöyle da şimdi bu sorunun yanıtını kesin olarak bilmiyorum ama e, bir konuşma eğitmeni var konuşma hı hı. terapisti var biz asla kitap boyunca onunla karşılaşmıyoruz ama hani olduğunu söylüyor ee, ...konuşma terapistinin ona önerdiği çeşitli yöntemler var. Belki kendi keşfettiği yöntemler var. Bunların hepsini bir arada kullanıyor. Çeşitli Hı -hı. alıştırmalar var yaptığı konuşmak için. Ee, i̇şte yumuşak hava mesela, çok sık karşılaşıyor. O sesi var. Hani Hı -hı. bir nefes vererek sesi çıkarmaya çalışıyor. Böylece e, dudaklarımızın o sert çarpma hareketleri... ...mesela b derken ki o sert çarpma hareketinden kurtulmaya çalışıyor. Hı -hı. Ee, ve bunun getirdiği çok ilginç başka bir durum var. ...Victor'un hayatına. Aslında bunu biz, biz işte düşünmüyoruz. Yani bu bu tip bir şeyi yaşamadığımız zaman böyle bir şey gelmez aklımıza büyük ihtimalle. Ama söylediği her şeyi çok önceden planlama ihtiyacı hissediyor. Hatta egzersizini yapıyor bir cümleyi söylemek için. Yani belli bir durumu, karşılaşacağı belli bir durumla ilgili kafasında bir kurgu yapıyor. Hı hı. Bu kurgunun gerektirdiği cümleyi kuruyor. Yani işte bana adımı söylerlerse ne diyeceğim? Çok belli yani. Hı hı. Ama işte bayan bilmem kimle karşılaştığım zaman ona şunu söyleyeceğim. Bambaşka bir durum. Onu planlaması gerekiyor. Onu kafasında eviriyor, çeviriyor. Nasıl söyleyeceğini o söyleme anında yaşadığı gerginlik. Çünkü onu of, çok zor. yani planlaması yetmiyor tabii. Söyleyebilmesi için fiziksel bir durum var ortada. Evet. Yani teknik bir şey kullanması gerekiyor yani bir çözüm üretmesi gerekiyor. Bir de karşısındaki onu bekleyecek mi bakalım? Bunun ha, için? bir de bu bir de var. Karşısındaki'nin durum. tavrı ne olacak yani? E, dolayısıyla bizim basitçe konuşuyoruz. Hı hı. Yani aklımızdan bir şey geçiyor, yürü, vır, vır, vır, vır, Hani o işlem o kadar eş zamanlı gidiyor ki ya da eş zamanlı gibi Evet düşünmüyoruz bile. E, ve konuşuyoruz. Oysa konuşmak öyle bir iş değilmiş. <gülüyor> e, bu bir kere çok roman boyunca bunu canlı tutması hı hı. E, roman boyunca bize bunu yaşatması e, bence çok etkileyici çok çarpıcı çünkü e, şöyle diyelim yani bu roman boyunca biz bir kekemenin e, penceresinden bakıyoruz dünyaya kekemelik nasıl bir şeymiş deneyimliyoruz e, dolayısıyla çok çarpıcı hı hı. E, kitabın tabi konusundan da bahsetmem lazım hı. bu çok önemli özelliği roman boyunca söylenen önemli özelliğin yanında ee, kitabın konusundan da bahsetmem lazım. İşte Victor orta sınıfın biraz üstü bir ailenin e, oğlu. E, annesi babasıyla birlikte yaşıyor ve Nelly var. Nelly onların evinde e, ki işleri yapan, evlerinde yardımcı olarak çalışan ve dışarıdaki barakada yaşayan. Barakada değil yani kulübede yaşayan. Hı hı. E, zenci bir insan tabi 1959 Memphis ve e, siyahlar otobüsün arkasında oturur. E, ama yanında bir beyaz varsa önde oturabilir beyazın hı hı. izni falan gibi hani ve çocuk bunu da anlamıyor mesela tam kafasına geçmiyor. Bu arada başka karakterler var. Ee, mahallede karşılaştığımız ama o olayın asıl başladığı yer Victor'un arkadaşı e, nın, e, arkadaşın adı Art aslında hı. ama o ona Red diyor. Çünkü öyle söyleyebiliyor, daha kolay söyleyebilmek için öyle söylüyor. Hiç kimse de ses etmiyor buna. Ee, arkadaşının işte arkadaşı gazete dağıtıcılığı yaparak karşılık kazanıyor. Fakat e, kuzenlerinin e, yaşadığı çiftliğe gidecek yaz tatili için Temmuz ayı boyunca. Dolayısıyla dört hafta boyunca gazeteyi dağıtacak yerine birini bulması gerekiyor. O da gelip tabii ki Viktor'dan rica ediyor. Viktor da bu işi seve seve kabul ediyor. E, kaygıyla kabul ediyor diyebiliriz aslında. Çünkü insanlarla karşılaşması ve konuşması gerekebilir. Ve planlamadığı şekilde... Zaten... tabi olaylar yaşayabilir Bir de değil kimlerle değil karşılaşacak acaba? Yani bir de işin böyle bir yanı var. kişiler kimler? Ee, aslında sadece gidip gazeteyi bırakıp gelecek. Ödeme zamanında da gidip parasını alacak. Aha. Aslında bu basitlikte görünüyor iş ama... Tabii ki öyle olmuyor. Arkadaşı gidiyor tatile. İşte ona bırakıyorlar gazeteleri. E, e, şey gazete dağıtıcılığı için ona bırakıyor. E, e, e, ve e, bizim Viktor gazete dağıtmaya çıkıyor. Ve işte... E, bir Bay Spiros'u var mesela onunla karşılaşıyor. İşte bir bayan adını unuttum şimdi ama kızıl saçlı bir kadın. Hı. Ama genellikle sarhoş hı hı. karşılaşıyor onunla böyle mutsuz olduğu belli. Hani sıkıntıları var kocasıyla tartışmalarına şahit oluyor. Sonra bir tane televizyon çocuk dediği bir çocuk var. Çünkü ne zaman o eve gitse çocuğu böyle ekrana bakarken görüyor. Ekranın önüne oturmuş pür dikkat ekrana bakıyor. Başka hiçbir şey yaparken görmüyor hı hı. o çocuğu. Mesela böyle böyle insanlarla karşılaşmaya başlıyor. Ve tabii ki her gün aynı adreslere gide gele gide gele ve Victor'un da kişiliğinden belki biraz kaynaklanıyor. Çünkü meraklı, açık bir çocuk. Yavaş yavaş bu hayatların içinde bir şeylere şahit olmaya başlıyor. Bir şeyleri anlamaya başlıyor. Mesela televizyon çocuk doğuştan sağır olduğu için, dilsiz olduğu için... E, ...işaret diliyle konuşuyormuş meyer <gülüyor> ...ve dudak okumayı öğrenmeye çalışıyormuş. Şimdi böyle bakacak olursam... ...Victor için inanılmaz bir pencere daha açıyordu. Çünkü işaret dili diye bir şey var. Konuşmaya, konuşmadan çözebilir. Mesela o hikaye boyunca o televizyon çocukla... ...gelişen, çok yavaş gelişen... ...bir ilişki görüyoruz. Ta bunun sonuna kadar da e, şey olmuyor. Söyle bir doğrudan bir ilişki... ...başlamıyor aslında aralarında ama... ...o aşamaları görüyoruz. E, Bay Spiro çok önemli çünkü Bay Spiro, bir denizci ve onun deyişiyle e, bir ticaret gemisi denizcisi. Hı hı. E, onun deyişiyle ticaret gemilerinde iki tür denizci vardır. Birisi yolculuklar boyunca süpürgelerin saplarını oyarak minik figürler yapanlar. Diğerleri ise e, vakitini, oku, zamanını okuyarak geçinenler. Yüzlerce, binlerce kitabı var. Evde kasalar dolusu kitap var ve sürekli yer değiştiriyor onlar. Çünkü sürekli onlarla bir şey yapıyor. Okuyor, tekrar kaldırıyor, bir şeyler yapıyor falan. E, ve çok hani... Felsefe okuyor vesaire, bir takım e, şeyleri hani vardır ya öyle insanlar. Sen sormadan söyle söyleyecek hı hı. potansiyele sahiptir yani hissedersin. Daha sen daha soruyu sormadan falan hani öyle bir adam e, ve çok e, makul davranıyor Viktora yani ona yaklaşı, onu anlıyor. E, onunla e, mesela konuşma zorluklarıyla ilgili bilgilerini paylaşıyor. Bu alanda bilgileri var adamın. ...derdi olduğundan değil ama bilgili. ve Bir şeyler paylaşıyor, ona yardımcı olmaya çalışıyor. Onunla minik bir oyuna girişiyor. Bunların ne olduğunu söylemeyeyim. Ee, ve e, Victor kendisini çok yakın hissediyor onu. Ee, hem onun bilgi birikimine... ...onun e, dünya görüşüne belki düşünme biçimine... E, ...biraz hayranlık duyuyor. Hem de e, işte o yakınlığı hissediyor. Kendisine kayıtsız şartsız. Hani hiçbir e, kriter yok ve onunla doğrudan dinliyor mesela onun söylediği her şeyi dinliyor bu çok önemli ayrıntılardan hı hı. birisi bu bunu sadece kekeme olduğu için söylemiyorum yani Victor'un kekemeliği değil burada esas vurgu aslında hı hı. Buradaki esas vurgu bir çocuğun gazeteci dağıtıcısı bir çocuğun söylediği anlattığı şeyleri sonuna kadar durup dinleme e, durup dinleyen bir yetişkinin olması hı hı. yani Çocuğu anlayıp da lafını kesip devam etmiyor. Anladığı halde dinlemeye devam ediyor mesela hı hı. ne diyeceğini. Asıl vurgu bu. Kekemerik de cabası evet. ee, bu durumda. O yüzden çok önemli bir karaktere dönüşüyor onun hayatında. İşte yetişkin bir kadına karşı ilk böyle şeylerini hissediyor falan. Bir hafif bir aşk duygusu var. Ama önemli bir başka karakter daha var kitapta. Arati diye bir ee, çöp toplayıcısı. Hı -hı. O da zenci bir çöp toplayıcısı. Neli evdeki Neli çok önemli karakterlerden birisi Victor'un hayatında. O da her zaman Victor'u anlayan, ona her zaman düşünüp en, verebileceği en iyi yanıtı veren her zaman bir Hı -hı. E, karakter. Bu. Onun için çok önemli. Ee, o e, onunla Arati arasında da bir husumet var, çok belli. Ve az kesinlikle onunla yakınlaşmasını, konuşmasını, sokakta görürse kaldırımı değiştirmesini filan istiyor aslında Neli. Ee, bu hikayenin ne olduğunu biz tabi bilmiyoruz ee, uzunca bir süre fakat bu arada Viktor tabi ki bir şeyler yapıyor ee, Viktor tabi ki Arati ile arasında bir, bir iletişim kuruyor onunla arasında bir şeyler geçiyor ee, ve bu tabi çok da olumlu bir şey değil yani Nelinin haklı olduğu yerlerde varmış orada olay çok başka bir yere bağlanı veriyor birden bire olay içinde olay varmış gibi uh -huh. oluyor yani Nelin hikayesinde hiçbir zaman tam olarak öğrenemiyoruz ve hep merak ediyoruz Çünkü ama orada da bir şeyler açığa çık veriyor uh -huh. ee, ve böylece uh -huh. e, Roman yani bir kekemenin penceresinden e, bakıyoruz kekemeliğin ne olduğunu hissediyoruz Roman boyunca ve e, 1959 menfesinde evet. e, bir çocuğun duygusal yaşantısını... ...insanları anlama çabasına... ...dünyayı anlama çabasına... ...insanların ona... Yaklaşımlarına vesaireye Toplum, şahitlik ediyoruz. Top var, var. Özellikle seçilmiş herhalde. Yani bu, ee, bu yılın seçilmesinin bir hikayesi var Var. E, çünkü şimdi onu söyleyecektim zaten. E, bu aslında otobiyografi sayılabilecek bir oman. Öyle mi? Evet. Yani ha, kitabın yazarı. E, kitabın yazarı daha işte 8 yaşında falan ama e, ne bileyim daktiloya e, şey takıp kağıt takıp çatır çutur yazı yazan bir çocuk. Ha, hı. E, o da kekeme miymiş? Evet. Evet. Ve hep kekeme olarak kalmış. Hı hı. E, ama çok ünlü bir gazeteci olmuş. Birçok ödül kazanan. E, çünkü yazıyor. E, bir gazeteci olmuş. E, gazete yöneticiliği vesaire gibi şeyler de yapmış. E, ve bu alanla da her zaman ilgilenmiş. İşte e, hani kitabın sonunda yazarın notu diye bir bölüm var. Orada e, mesela şöyle bir yazarın notunda bir alıntıyla e, başlıyor. Dart Vader'ı seslendiren ünlü oyuncu James Earl Jones'a ait bir sözle. Ee, evet Orman'cım sen de burada programa katıldın. Ee, Darth Vader'ı seslendiren ünlü oyuncu e, James Earl Jones'a ait bir, bir söz söylüyor. Hayattaki en zor şeylerden biri kalbimizde dile getiremeyeceğimiz kelimeler olmasıdır. Diye bir. Çünkü o da kekemeymiş. Öyle mi? Çok zorlu e, çalışmalarla e, kekemeliğini yenmeyi bırak Darth Vader'ı seslendirmiş. E, ve böyle diyor işte çok kişi var. Hani Birçok oyuncu, birçok Hani hiç aklınıza bile gelmez hı hı. ama hepsinde bir konuşma zorluğu e, hikayesi vardır. Hı. Ve dünyada e, 60 milyon olduğu tahmin ediliyormuş. 60 milyon kişinin hı hı. çeşitli konuşma zorluğu e, zorluklarıyla mücadele ettiğinden e, bahsediyor. E, ve hani kendi hikayesi de çok güzel örnek bir hikaye aslında. Evet. E, evet. İfa, ke insanın kendini ifade etmesinin başka yolları olduğunu da evet, söylemiş oluyor. Söyl, onu da şöyle söylüyor. bunda çok güzel bir ifadeyle söylüyor. Bunu da okumak istiyorum. Ee, ke, i̇şte diyor ki kekemeliğime ilk İlkan'ın beş yaşına girmeden hemen öncesine ait diyor. Ben neredeyse altmış yıldan uzun bir süredir e, işte kekeliyorum. Ya yani altmış yıldan fazla bir zamandır Hı -hı. kekeliyorum diyor falan bir paragraf. O geçiyor. Ondan sonra diyor ki kekemeliğim tedavi edildi mi? Hayır. Peki ben kekemeliğin üstesinden geldim mi? Evet. Evet. Yani e, bu da çok çarpıcı, çok güzel e, bir e, e, ifade bence. E, kitabın işte bütün bu güzel özellikleri bu romanın yani genç, yetişkin, çocuk artık okuyabilen herkesin e, okuması gereken bir kitap. Gazeteci Çocuk. Evet. E, Vince Walter'ın e, yazdığı kitap Alaz Özbey'in e, Türkçesiyle Kırmızı Kedi tarafından yayınlanmış bir kitap. Evet. E, bir müzik arası evet. vermeliyiz çok uzattım ben. Evet. 1958 yılından bir şarkı seçtim. Nina, Nina Simone söylüyor. My, my baby just cares for me. And even let a smile Something he can't see He cares for me, my baby don't care, a cause and a racist baby, baby, baby don't care for, he don't care for high tone places. he can't see I uh, a warm 94.9 Açık Radyo'da e, ikinci kitabımızla devam ediyoruz. Bu haftanın Armağan kitabı. İşte bunlar hep bilim. Ya, bu kitabın adı çok güzel. Evet e, bir tane daha var. İşte bunlar hep sanat. E, daha sonra bir seriden bir kitap daha e, çıktı sanırım. Ben sanat kitabını da okumadığım için e, takip etmedim açıkçası. Bilim kitabını okumuştum. Aha. Çok ilgimi çekti. Meraklı Zihinler için 50 Muhteşem Numara alt başlığını taşıyor. Domingo'dan çıktı. Daniel Tatarski yazmış. Türkçe'ye çevirildi hemen söyleyeyim. Çağlar Sunay. Evet. Çağlar Sunay'ın Türkçesiyle çevrildi. Ee, üstünde bir çocuk kitabıdır. Bu ibaresi yok ama içinde e, bu 50 deneyin her birinde e, küçük kutucuklar var. İşte lütfen dikkatli olun uyarısı var bazılarında. Dikkat yetişkinler için diye hı hı. E, uyarı var ve herkes yani. için evet. e, deneyler de var. Yani e, evde ailelerin çocuklarıyla birlikte e, eğlenmek için yapabilecekleri pek çok seçenek sunuyor aslında. İşte mesela kola şişesini püskürtüp kola fıskiyesi yapmak hı hı. gibi. Ben yapıp denemek isterim açıkçası. Yani açık bir alanda yapmakta fayda evet. var tabii yani. Tabii. zaten öyle uyarılar varsa yapılması gereken uyarılar mutlaka belirtiyor. Havalı bilim diye başlıyor kitabın girişi. Gerçekten de bilim çok havalı olabiliyor. Çok eğlenceli şeylerle bilimi açıklayabiliyoruz bu deneyleri yaptığımız zaman. Ve çocuklar için özellikle kimi numaraları öğrenmek sonra bu numaraları etraflarında sergilemek Aa, çok tabii. Hoşlerine giden, kendilerini özel hissettiren bir durum. Tam önünde öyle bir sayfa var mesela. Evet, hayalet bozuk para diye bir e, deney var. Ya da işte e, bu buzluğa soda şişesini koyuyorsun işte Hı -hı. belli bir miktarda soda cam şişe olmaması gerekiyor ve o miktara göre sürede değişiyor ya da buzluğun uh -huh. soğutma düzeyine göre ve çıktığında onun hızla donmasına neden alıyorsun yani böyle bir ha, deney evet. var bilmeyen birisi için görünce böyle Vay bir şey evet, şaşırtır yani. ya da e, bir küçük kağıt parçasını e, kesip kafanı içinden geçiremezsin ama o kağıt parçasını öyle bir biçimde kesersin ki hmm. koskocaman bir halka elde edersin Kafanın bütün vücudundan geçirebilirsin. Tam işte sınıf etkinliği. Evet. E, yani kağıtla yapılan, suyla yapılan e, kimi deneyler var. E, teneke kutuyu ezebiliyorsun mesela böyle bir anda. ısıtıp soğusun içine Aa, kattığın ilkokulda zaman. İlkokulda bizim vardı kitabımızda, fen kitabımızda böyle bir şey. E, böyle şey ateşli, e, çakmaklı, alevli Hı. deneylerde yetişkinler için ya da dikkatli olun uyarısı var ama bir yetişkin eşliğinde çocukların rahatlıkla yapabileceği deneyler var. Ve malzeme olarak da çok kolay her gün elimizin altında olan malzemeler genelde kullanıyor işte su deneylerinde su bardak işte pet şişe, pet şişe kutu. kutu teneke kutu pipet kağıt işte yumurta gibi çok kolaylıkla bulunup yapılabilecek şeyler bir kareyi daireye çevirmek kağıtta hmm, öyle bir katlıyorsun ki katladığın zaman ve belli bir yöntemle kestiğin zaman bir kare tek bir kesikte kareyi daireye çevirebiliyorsun Vay, çok havalıymış evet ve yani bir yandan da bu deneylerin açıklamaları var bilimsel açıklamaları da var Bilim adamlarına atıfta bulunuyor. İşte orada bahsedilen kimya ya da fizik olayı her neyse. Hı -hı. Onunla ilişkili e, bil tar bilim mı? tarihinden de ve kısa notlar var. İşte e, sirkeyle karbonat neden bir araya gelince Hı. köpürüp kabarır. Bunun, işte, cadının iksiri diye bir deney var. E, orada bunu anlatıyor. E, çok da severim karbonatla sirkeyi karıştırmayı. <gülüyor> Sevdiği şey bu. İyiymiş. Sonra uçan adam diye bir deney var. Çok eğlenceli. Bir boy aynasına ihtiyacım var ve aynanın e, arka tarafında bir boşluk olması gerekiyor. Aha, güzelmiş. Onun yanında tam orta, y, vücudunun yarısını arkasında bıraktığın zaman aynanın bir bacağını havaya kaldırıyorsun. Hı -hı. E, ve aynada da işte e, yansıman görünüyor. Yani, bir, yani tam buradaki açıklamayı ben o, okumayayım şimdi. Hı -hı. Burada daha güzel anlatıyor ve bacakların havadaymış gibi görünüyor. <gülüyor> Ee, Sihirbazlık bir de bir şey bir yani. Tür, evet bazıları sihir numarası gibi zaten yani açıklamasını yapmazsan karşındaki uh -huh. kişiyi şaşırtacak durumlar e, Şey de durumlar güzel burada yani Domingo'da genelde zaten kapak hep e, çok şeydir çekicidir. Her zaman kapaklarına bakarız Domingo'nun. Ama e, kitabın içindeki grafik tasarım görseller vesaire evet. yani onlar da çok çekici ve e, çok eğlenceli e, e, görünüyor. Evet yani hem eğlenceli hem ee, çok yalın ee, kalemle çiziktirilmiş gibi hı hı. hani birisi böyle eline alıp bir deney kitapçı yani şey... hazırlamış da ha. sana vermiş gibi evet, o, hani, bir bilim kitabındaki akademik ciddiyet falan öyle şey çok uzağında yani. evet Değil evet yani çok oyunlu yani. eğlenceli o yüzden sınıflarda da e, fen bilimleri öğretmenleri mesela öğrencileriyle hı hı. buradan çok güzel uygulama yapabilir yani dersleri eğlenceli kılmak için güzel bir araç ee, diğer kitap işte bunlar hep sanat şimdi elimde yaratıcı zihinler için 50 büyük fikir alt başlığıyla e, o da sunuluyor ama e, birazcık göz gezdirmiştim bu kitabı baştan sona okumadım bu yaş grubu daha büyük bir kitapmış gibi hmm. geldi bana e, verilen bilgiler açısından e, yani sanat tarihinin başlıca e, akımlarına başlıca sanatçılarına başlıca yapıtlarına yer vermiş ve o dönemin özelliklerini işte akımın özelliklerini felsefi yapısını da anlatıyor daha uzun daha kapsamlı metinleri var diğeri etkinlik kitabı gibi düşünebiliriz tamam bilim tarihinden de bir takım açıklamalar yapıyor ama sanat kitabı daha büyük yani belki 12 yaş üzeri sanatla ilgilenen çocuklar varsa okuyabilirler sanatla ilgilenen bütün yetişkinler de okuyabilir. Onun da tasarımı, tasarımı olarak güzel bir kitap. Bir de ben böyle e, ufak boy, yatay kitapları çok seviyorum. Tabii bir böyle. de şey de güzel böyle hani kalın kapak, Hı -hı. işte sert Evet, yani. Bunlar evet yani. E, i̇şte bunlar hep bilip e, bu hafta bir dolapkitap.com'da armağan edeceğimiz kitap. E, bu yayının kaydını e, blog'da paylaştığımız zaman altına yorum bırakarak katılabilirsiniz herhalde bu haftalıkta süremizi doldurduk evet. hatta açtık galiba ee, bugünlük bu kadar evet. gelecek hafta görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın hoşça kalın. bir dolap kitap her yaş için çocuk kitabı Hazırlayan Mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagil. Kitap dostu sizin okulu sundu.